Alhamdulillah. rabbil hebben we de ala rasulina muhammedin hebben ala ali Muhammed. Arkadaşlar, geçen hafta... Cemal burada mı? hebben de kamer schoongemaakt. We hebben de kamer Abdestin müstehap olduğu yerler. Bu Bana bir link atmıştınız. Orada delil olabilecek hiçbir şey yok. Sizin söyledikleriniz orada yazılandan çok daha fazlaydı. O derin uykuyla alakalı. Ben sadece bir linke attım. Bir ikilik daha vardı. At Abi hiç itibar etmiyorum. Gerek yok zaten. Yani onu dediğim gibi. Oturma ile alakalı mesele sizden sonra. Ubeydullah Arslan ve Abdullah Yolcu Hocam ile görüşürüz. Olur görüşürüz. ve abdestin bozulmayacağını alakalı mesele orada geçiyor dedi. Yani e, ben sana söylemeyi unuttum, dönmeyi unuttum daha doğrusu. Yani... Onlar var ama ancak tekrar ediyoruz. Derin uyku, racih olan görüşü ben söylüyorum. Yani burada paylaştım racih. Bizim tercih ettiğimiz budur. Ben o bahsettiğiniz iki isimle, şu an kayıt var çok girmek istemiyorum. Evet. E, o isimlerde de yani öyle kabul ediyor olabilirler. Muteber bir ihtilaf kabul ediyoruz bunu. Muteber bir ihtilaf kabul ederiz. Deriz ki onlar böyle yapar, biz böyle yaparız. Ama ben kendim acizane ve şurada benim tercih edilen görüşe bakıldığı zaman derin uykudan sonra, aklım baştan gidecek şekilde uyuyan bir kimsenin oturuş şekli ne olursa olsun, aleyhissalatü vesselam'ın hadisi de ortadayken, göz makatın bağıdır. Derin uyuyan kimse ey Göz kapandığı zaman bak çözülür diyor Ali Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple ona uyulması daha doğrudur. Ama başkası gider, bir mezhebe uyar, birini taklit eder. Onun yapacağı şey kendinin bileceği iş. Biz ona bir şey demeyiz. Evet, tamam. Evet, bugün mesleri konuşacağız. Mesler konusunu meslere mesh meselesi. İmam-ı Nevevi Rahimahullah... Bu konuyla ilgili şöyle diyor, Allah ona rahmet etsin, <gülüyor> Müslim şerhinde, icma hususunda görüşlerine itibar edilen kimseler yolculukta ve ikamet halinde ihtiyaç olsun ya da olmasın, mesler üzerine meshetmenin caiz oluşu üzerinde icma etmişlerdir. Yani yolcu olsun olmasın. Mukim veya hut yolcu ehli sünnet icma etmiştir ki mes yapılabilir. Tamam? Hatta evinden dışarı çıkmayan kadın için ve yol yürümediği süre için dahi caizdir. O zaman mes nedir onu da biraz açarsanız bazı kimseler daha messin bile olduğunu bilmiyor. He, açarız inşallah. Ancak şia ile hariciler bunu kabul etmezler. Fakat onların muhalefetleri muteber değildir diyor ki İmamın Nebevi Rahimahullah. Yani mest şu ayaklara giyilen şu an benim mestim nedir? Şu çorabımdır bu benim mestim şu an. Bunun üstüne de mest etmeyi onu da göstereceğiz birazdan pratik olarak. Buna mest edilmesi E işte mes gerçekleşiyor. Mest buradaki tarife ya da günümüzde anlaşıldığı şekliyle işte deriden olan deriden olan ayakkabının içerisine giyilebilen e, kalın daha çok soğuk olan bölgelerde He, yani e, kimisi mest yapabilmek için burada da giyiyorlar. Yani soğuk dinlemiyor adam. Sırf mest yapabilmek için. E, birazdan açıklayacağız. Yani mesela çoraba mest edilir mi edilmez mi meselesini yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Mes meselesi budur. Bununla ilgili inşallah konuşacağız. Sadece dikkat edin haricilerle Rafiziler yani Şiiler. Allahu ekber. Allah'a sığınıyoruz onların şerrinden ve fitnesinden. Bunların bunlar sadece bu mes konusunda muhalefet ediyorlar. Ve şuna dikkat edin. Ehli sünnet bu konuda ne yapmış? İcma yapmış. Yani birleşmiş. Her konuda takiye yapan rafiziler bu konuda takiyeyi de yapmazlar. Kabul etmezler takiyeyi. Ne yapıyorlar onlar? Çıplak ayağa mesh ediyorlar. Onlar çıplak ayağa mesh ediyorlar. <gülüyor> Allah'a akbar. Hasan-ı Basri Rahimeullah şöyle diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in Ashabından yetmiş kişi bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mesler üzerine mes anlatmıştır. Hasan-ı Basri biliyorsunuz tabiindir. Ve diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden yetmiş kişiyle karşılaştım. Mesler üzerine yani ayağa giyilen şeyler üzerine mes edileceğini onlar bana naklettiler. Mesler üzerine mes etmenin caiz oluşuna dair ileri sürülecek en güzel delillerden biri, Müslim'in El-Ameş'ten, onun İbrahim'den, onun Hammat'tan şöyle dediğine dair kaydettiği rivayettir. Cerir, küçük abdestini bozduktan sonra abdest aldı ve mesleri üzerine mesh etti. Ona, sen de mi böyle yapıyorsun diye sorulunca, o şu cevabı vermiştir. Evet, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> küçük abdestini bozduktan sonra abdest aldığını ve mesleri üzerine mesh gördüm. Ameş dedi ki İbrahim dedi ki onlar hadis rivayetiyle meşgul olanlar bu hadisi beğenirler ve hoşlarına giderdi. Çünkü cerilin Müslüman olması Maide suresinin nuzulünden sonraya rastlar. Çünkü orada diyor e, dolayısıyla bu ayetin inişinden sonra onun Müslüman olması buna denk geliyorsa demek ki Orada mes'ten kastın ne olduğu ap açık ortadadır. İmam Nevevi rahimeullah şöyle diyor. Şerhül Müslim'de Yüce Allah Maide suresinde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınıza meshedin. Her iki topuğunuza kadar ayaklarınızı da yıkayın. Eğer ceririn Müslüman olması Maide suresinin ilişinden önce rastlamış olsaydı onun mesler üzerine meshetmeye dair rivayet ettiği bu hadisin Maide suresindeki suresindeki ayet ile mensuh olma ihtimali olurdu. Yani Maide suresinin 6. ayeti diyor ya ayaklarınızı e, yıkayın. Dolayısıyla diyor bu ayet inmesiyle diyor o ceririn Yaptığı bu eylem diyecektik ki bu ayetle mesle ama diyor bu ayetten sonra Müslüman olmuş birisi bu mesleği yapıyor ve Hasan-ı Basri tabi'in olduğu halde diyor ki ey 70 kadar sahabeden bunu işittim diyor. Onun İslam'a girmesi daha sonraya rastladığına göre rivayet ettiği hadis ile amel edileceğini anlamış oluruz. Ayrıca bu hadis ayet ile kast edilenlerin mesli olmayanlar olduğunu da açıklamaktadır. Buna göre bu sünnet ayeti tahsis etmektedir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Peki mestler üzerine mest etmenin şartları nedir? Ona bakalım. Mes Mestür üzerine tabi ben mes dediğim zaman arkadaşlar lütfen o Türkiye'de dediğim gibi demin bahsini ettiğimiz o mes diye bilinen şey değil. Buradan kasıt ayağa giyilen şey. Yani şu an nedir? Çorab. Çoraptır. Veya başka ne olursa yani deriden olsun veya başka bir şeyden olsun. Ayağı kaplayan, muhafaza eden şey mest hükmündedir. Kimisi onu şartlara bağlamış onları da açacağız. Birinci şart mest üzerine mest etmenin caiz olmasının ilk şartı arkadaşlar abdestli olarak giyilmiş olması gerekir. Abdestli Evet, onu abdest, hayır yani abdest alırken değil, abdest aldım. Daha sonra abdestten sonra bunu giydiğin zaman sen abdestli olarak giymiş oluyorsun. Artık bunun geçmesi önemli değil, değil mi hocam? Hayır, abdest hocam, abdestli olarak giymiş oldum. Evet. Hocam, sabah namazında kıldım. Onu daha sonra giydikten sonra onun mes yapmam imkanı durur mu öğlen namazına mesela abdest almak için? Sen onu abdestli giydikten sonra tabii ki. Mukim için bir gün, yolcu için üç gündür. Devam edeceğiz. Mughile bin Şube radiyallahu anh rivayet ettiği hadis. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ondan şöyle rivayet ediliyor. Bir gece yolculukta Resulullah aleyhisselatü vesselam ile birlikteydim. Ben ona mataradan su boşalttım. Yüzünü yıkadı, kollarını yıkadı, başını mesh etti. Meslerini çıkarmak istedim. Hamikallah. <gülüyor> Çıkarmak için eğildim. Dedi ki onları bırak. Çünkü ben onları abdestliyken giydim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar üzerine mes yaptı. Müslim'de ve Buhari'de geçen bir hadis. Peki mesin müddeti ne kadardır? Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şöyle dedi rivayet ediliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yolcu için geceli gündüzlü üç gün ikamet halinde olan için de bir gün bir gece süre tespit etmiştir. Yani yolcu için üç gün ayağında kalabilir. Hatta bu artabilir falan ve buna benzer şeyler de var. Savaş halinde, sıkıntı halinde mesela sürekli ayak, ayakkabı üzerine mesh zorunda kalanlar olmuştur. Yolcu için üç gün, mukim için bir gündür. Ve Mes'in yapılacağı yer ve şekli. Mes meşru olan şeriatla belirlenen yer neresidir? Nere mes ediliyor? Ayağın üst kısmı. Ancak Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh diyor ki, eğer din re'ye dayansaydı, mücerred re'ye yani fikirle, akılla olsaydı, evet mestin alt tarafını mesh etmek üst tarafını mesh etmekten daha uygun olurdu. Çünkü akıl bize bunu söyler. Gerçekten tabanımız yere basıyor değil mi? Evet. Ama ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı mestlerin üstünü mesh ederken gördüm. Vacip olan mes miktarı ise kendisine mes adı verilecek kadardır. Yani ey şöyledir. Şuradan şöyledir. Hatta kişi abdest alırken Mesela iki elini ıslatıp ikisini beraber mesh uygundur. İkisini beraber ama yapamıyorsa hani buna müsait değilse o zaman biri soru biri. Tamam mı? Ama doğru olan sünnet olan ikisini bir yapmaktır. Ama onu yapamıyorsa tek tek yapmasında da bir beis yoktur. Ve mestin süresi ne zaman başlıyor? Bir gün bir gecedir dedik ya. Peki ne zaman başlıyor? Yani bunun başladı. 24 saat. Yani, yani ne zaman başladı? 5 saat. Bir gün başladı? bir gece. Akşamdan diğer akşamdan. akşamdan yani bunun ne zaman başladı yani sen? ben şu an giydim. Ayırmayız. Şu an giydim. Şimdi başladı mı diyorum? Mesela. Yarın evet. başlamıştır. Yarın, yarın bu saate kadar. 24 saat. Ama öyle değil. Abdesti bozduğun zaman ilk ilk meshetmenle başlıyor. İlk meshetmenle zaten. İlk giymenle değil. Ha, sen giymeyi mi söyledin? Meshet, meshetmeden bahsediyorum. İlk abdest aldığında ha. ilk abdestin mes başlıyor. mesle başlıyor. Yani ben onun Sen sabahleyin abdest aldın. Öğlen meshettin. Öğlen başlıyor. Diğer öğlen. Anladınız? Başlama zamanı Yani abdesti bozduğun yani abdest aldığın zaman. Anladınız mı arkadaşlar? Alamadı mesela ayakları yıkamak için bir imkan vardı. Var. Ona rağmen bu meshediyorsan. Şimdi aslında onlara da değineceğim ama haydi soruyorsunuz söyleyelim. Uyuracağım, ben dediğinizi de anlamadım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ben anladım. Yani onun müddeti sana, sana Şimdi ya, hiç çıkar mı o zaman? O olur mu? <gülüyor> Süresi var, işte, var Şimdi yani. abdest diyelim ki şimdi aldım. Şimdi abdest aldım. Çoraplarını giydin. Bunun süresi şu an başlamaz. Bunun süresi ne zaman abdest alıp bunu mesh edersen, ikinci kez han abdest bozu abdest aldığında bunu mesh zaman o zaman bunun vakti başlıyor. Ben anladım. Sonra anlatırlar sana. Şimdi <gülüyor> Yok. Şimdi ee, şöyle söyleyelim. Mesela diyor ki imkan varken Evet hocam bu çok önemli. İmkan varken yani zaten işte böyle bakılıyor. Problem burada arkadaşlar. Selefi anlamak bambaşka bir şeydir. Ashabın anlayışında olmak bambaşka bir şeydir. Adamla yolculuktasın, inat eder. Der ki vaktimiz var, uçakla geldik. Ben namaz kılacağım Adam mutlaki kesiliyor senin başına. Allah'a bak var. Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'in yaptığını. Peki ben şimdi hemen bu sorduğunuza bir şey soracağım. Hayır, adam birleştirmiyor ve uçakla kılıyor. Yani, He. o tuhaf yani. He. yani namazı birleştirmiyoruz onu ya. bırak yani, yani Şaka yani. vaciptir kasir yapmak vaciptir kasir yapmak Emindir. şimdi evet. Remzi kardeşin sorduğu soruya cevap verelim gençler duyuyor muyuz duyuyoruz dinliyoruz hocam <gülüyor> şimdi şimdi bakın bir soru sordu dedi ki imkan varken dedi niçin dedi Yani yapamaz mıyız? Yani mes yapılabilir mi? Ancak demin demin size Mughira bin Şubean'ın hadisini naklettim. Ali Seyyidullah dedi ki onları bırak. Ben dedi onları abdestliyken giydim dedi ve çıkartmadı ne yaptı? Nes etti Ali Seyyidullah. Ve Ali Seyyidullah çıkarma zahmetini kendi yapmayacak. Sahabe diyor ki ben çıkarmak istedim. Ali Vesselam dedi ki bırak meshet. Şimdi burada kişi çıkartıp yıkamasında bir sakınca yoktur. Yani abdest alma esnasında. Ancak doğrusu ayak çıplakken yıkanması ayak giyiliyken meshetilmesidir. Evde de olsak yoldur. Nerede olursan ol. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın Bir ikramıdır ve ehl sünnet bu konuda icma etmiştir. Dikkat edin evde yaşayan kadını dedik yani değil mi? Dilerse mesh eder, dilerse yıkar. Ama ayak açıksa yıkaması, eğer ayak kapalıysa mesh etmesi uygunu. Birazdan açıklayacağız. Peki kalın çorap, ince çorap bu sefer burada ihtilaflar var. Kimisi mest şartını ortaya koyuyor. Onlara da değinelim inşallah. Şimdi Evet. Ne dedik? Hı. Mesin yapılacağı şekil ve yer ayak ayakların üst kısmıdır dedik. Çoraplara ve ayakkabılara meshetme meselesine gelince çorap ve ayakkabı Mesler üzerine mes etmek, caiz olduğu gibi çoraplara ve ayakkabılara mes etmek de caizdir. Çünkü Mughire bin Şube'nin rivayet ettiği hadiste, Resulullah aleyhissalatu vesselam'in abdest aldığı, çoraplara ve ayakkabılara mes ettiği sabit olmuştur. Dikkat et aleyhissalatu vesselam, hani birileri bunu takvaya bağlayacaksa, takvaya bağlayacaksa, Ali Seyyid mesela Nietzsche o zaman eksik mi davrandı? Size bir soru soracağım. Bana bu soruyu bilen cevap versin. Bana bu soruyu bilen cevap versin. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir işle karşılaştığı zaman O işin durumunda neyi seçiyordu? Yani zor ve kolay olanı. Kolayı seçiyordu. Bu Ali Asetu vesselam'ın adeti miydi? Evet, Peki o zaman biz nasıl sünnete muttabiyiz yani? Nasıl ittiba ediyoruz Ali Asetu vesselamı? E? Subhanallah. Yani biz ondan yani bırakın yani kıyamete kadar ne öncesine sonrası onun gibisi gelmedi ve gelmeyecek. Bakın çoraplara ve ayakkabılara mehsettiği aleyhissalatü vesselam'ın sabittir. Az önce söylediğimiz hadiste. <gülüyor> ve biraz daha açacağız. Ubeyde bin Cüreyç radiyallahu şöyle dediği rivayet ediliyor. İbni Amar radiyallahu anhuma biz senin senden başka kimsenin yapmadığı bir işi yaptığını gördük denildi. O da neden söz ediyorsunuz dedi. Şöyle dediler. Senin tabaklanmış deriden yapılmış ayakkabılar giydiğini görüyoruz. Şu cevabı verdi. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onları giydiğini, onlar ayağındayken abdest aldığını ve üzerlerini mesh gördüm diyor. Kim söylüyor bunu? Abdullah İbni Amar radıyallahu anhum. Şimdi dikkat edin bizim örne örneğimiz örneğimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapıyor. Ayakkabı ve hem ayakkabıya hem çoraba hem meste mes edilebilir. Bu konuda böyle bir şey anlatayım. Bizim akrabalardan bir anlatıyor diyor Arabistan'da. Biz abdest alıyoruz. Baktım diyor bir tane asker geldi ayağında bot var Arabistan'da. Abdest aldı diyor baktım diyor o botların üzerini mes etti. Dedim ki la la la la ya khine. Yani sen ne yapıyorsun? Yani ne, onu şimdi nasıl görüyor bizim akraba biliyor musun? Onu zır cahil olarak görüyor. Yani diyor ne? Yani şimdi bu botunu çıkarsan diyor ya diyor bunlar din mi yaşıyor diyor ya. Ben bunlar diyor adam geldi geldi diyor botun üstüne mezhetti diyor. Ben bundan 20 sene önce askerdim ve koyu bir hanefiydim. O zaman bir de botun üzerinden üzerinde mezhediyorum. Ve diyor ki böyle şimdi tabii anlatıyor ben de biliyorum. Diyor o da ne demiş o diyor bana diyor ne dedim sana ne dedi dedi ki tebessüm etti gitti dedi. Yani demiş ki şimdi <gülüyor> bu adama ben derdimi anlatamam demiştir. İşte burada o kapalıyken onun mes aslında sünnete uygun davranıyor. Ancak bizimkiler adama ya ayet var yani hadis var bak sakal kesmek haramdır de anlatamazsın gider kazır. Ama o bota mes etmeyeceksin arkadaş bu adamın yani. Dersin ki ya bu düğünler cahiliye düğünüdür gider bunları öncülük eder ön ayak olur bunları yapar bunları sünnete aykırı görmez. Ama dersen ki namazı kasredeceğiz. Ya der ki bu adamlar der nasıl adamlar der ya. Oturacak oturacağımıza namaz kılsak daha iyi değil mi? Bunu da yere mi çıkarttınız? Ee, yani böyle bakın bu sünnete tabi olmamaktan veya sünneti bilmemenin getirdiği bir şeydir. Ve burada her iki hadiste de Mughire bin Şube ve Abdullah bin i Amar radiyallahu ortaya koydukları hadislerden hem çorap üzerine hem ayakkabı üzerine meshetmenin e, yapılabileceğini görüyoruz. Biraz daha açalım. Mes'i bozan haller. Mes şu üç husustan biriyle bozulur arkadaşlar. Bir, surenin bitmesi. Çünkü mes ne demiştik? Mukim için? Yemdersen. Evet. Yolcu için? Yemdersen. Evet. Bu süre dolduğu zaman bu biter. Bir tek hambellere göre farklı herhalde, değil mi hocam? Hambellere de zaman şeyi İşte zaman hani dedim ya hatta örnekleri de var. Örnekleri de var. Yani bazı savaşlarda şeyde bile mesela ben büyüklerimden duydum diyorlar ki e, yani böyle bu dedelerimiz şeye katılanlar günlerce hatta parmakları diyorlar çürüdü yani. Ama doğrusu budur. Şimdi söyleyeceğim. Evet. İkincisi cünüplük. Bu da Safvan radıyallahu anh rivayet ettiği hadise göre. Resulü aleyhissalatü vesselam cünüplük dışında küçük abdest, büyük abdest ve uykudan dolayı üç gün üç gece meslerimizi çıkarmamızı çıkarmamamızı emrederdi. Aleyhissalatü vesselam cünüplük dışında bak dikkat edin burada istisna yaptı. Yani diyor, eğer cünüp olduysan çıkar meslerini. Niçin? Çünkü gusledeceksin. Bunun dışında küçük taharetten ötürü ve o büyük taharetten ötürü ve yahut uykudan ötürü çıkarmazdı. Yani niçin uykudan ötürü çıkarmazdı? Çünkü mukim için nedir? Bir gün mü 24 saattir. Ama 3 saatte bozar. Ama 5 saat kullanır Ama gün boyu kullanır. Yani bu onun bileceği şeydir. İkincisi cünüplük. Birincisi surenin bitmesi. İkincisi neydi? Cünüplük. Üçüncüsü, üzerine mesh edilen mestin ayaklardan çıkarılması. Çünkü onları çıkarıp tekrar giyinecek olursa ayakları abdestli olarak onu giyinmiş sayılmaz. Ya da evet Mehmet soru soracağım. Tamam. Hocam ben not alıyordum. Ha, tamam, iyi. Bir ya da ikisi fark etmiyor değil mi hocam? Aferin. Ha, tabii. Şimdi arkadaşlar Üçüncüsü neymiş? Mes, dönemez, dönemez, dönemez, dönemez, dönemez, mestin dönemez, çıkartılmasıyla ne olur? Mes, biter, mes, biter. Süre biter. Süre Bak, bitmiş olur. <gülüyor> Ancak abdest dozulmuyor değil mi hocam? Evet. Mestin çıkartılmasıyla yani mestin çıkartılmasıyla mestin e, müddeti artık bitti. Yani senin için bu bitti. Tekrar bunu giymen tekrar bunu giymenle sen buna mes edemezsin. Ancak sen abdestlisin. Çünkü mesli çıkarmak abdesti bozan hallerden değildir. Mesli bozan, mesli bozan artık onun zamanla ilgili bozan hallerdendir. Sen tekrar abdest almadıkça onun üzerine mes edemezsin. Sen abdestlisin ama sen tekrar abdest alıp onu giydikten sonra ancak o zaman mes edebilirsin. Tamam? Şurada bir iki önemli husus var onlara değineceğim. Bunlar önemli bilgiler. Sürenin dolması. Ve üzerine mes yapılan ayakkabının çıkartılması sadece mes'i sona erdirir. Abdest alıp ayaklarını yıkayıp sonra da mes'ini bu halde giyinmedikçe mes caiz olmaz. Demin söylediğimiz husus. Fakat abdestliyken üzerine mes ettiği ayakkabıyı çıkarır yahut süre biterse abdesti devam eder ve abdesti bozacak hal ortaya çıkıncaya kadar O abdestiyle dilediği kadar namaz kılabilir. Yine demin söylediğimiz husus. Bu daha önemli. Şu söyleyeceğim. Abdestliyken üst üste iki çorap giyinse sonra üzerlerine mezh ettikten sonra üstteki çorabı çıkartsa alttakine mezh etmek suretiyle mezh süresini tamamlaması caizdir. İki çorap giymiş abdest alırken Son çorap üzerine meshetti. Daha sonra bir müddet sonra ne yaptı? O ilk üstteki çorabı çıkardı. Hala meshid duruyor. Meshid duruyor ve abdest aldığı zaman bunun üzerine meshid'e devam edebilir. Tamam mı? Çünkü bu durumda çoraplarını taharet üzere giyinmiştir. Niçin? Çünkü o çorapları giyerken evet ayağa temas eden çoraba çorabı abdestliyken giymişti. Onun üzerine bir çorap daha giydi onu meshetti. Tamam mı? Bu üsttekini çıkardı. Ee, onun üzerine mesh etti. Niçin? Çünkü onu ilkini abdestliyken zaten giymişti. Burada bir parantez. Ancak tek bir çorap giyinip burası işte farklı. Tek bir çorap giyinip üzerine mesh ederse daha sonra ikinci bir çorap giyinirse üzerine mesh edemez. Tek bir çorap giydi. Üzerini mesetti, tamam o giydi çorabını. Bir müddet sonra üzerine başka bir çorap giydi, o çorabın üstüne. Bu sefer bunun üzerine mez edemez. Çıkarırsa gerek yok ki ama üzerine mesetine gerek var, zaten mesli, dikmesiz zaten. Tam abdest aldı. Ayakkabı gibi diyor Abdest aldı, abdest, abdest bozdu bu adam. Abdest, tam abdest bozdu yani. Ha. Itibariyle... Şimdi bir çorap giymişti, mesetmişti. Tamam. Bitti. Sonra. Bir müddet geçti. Bir çorap daha giydi üstüne. Tamam. Kalktı, abdest bozdu, abdest aldı. Bu sefer onun üzerine meshedemez. Çünkü ikinci çorabı abdestliyken giymiş olmaz. İlk çorabı abdestliyken tamam. giymiş oldu. Peki, bunları üsttekini çıkartıp meshedip ikinci çorabı tekrar giyebilir mi? Yani sadece üsttekini çıkartıp <gülüyor> <gülüyor> Her türlü ayak sıcak mı? Şu olacak? cümleyi bitireyim size <gülüyor> daha iyi anlaşılacak. Şu cümleyi bitireyim abi daha iyi anlaşılacak. Ancak tek bir çorap giyinip üzerine mesh ederse, daha sonra ikinci bir çorap giyinirse üzerine mesh edemez. Çünkü bu durumda onun taharet üzere bu iki çift çorabı ayağına giydiğini söylemek mümkün olmaz. Şimdi, hangi Bari çoraba mesh, ettiyse, Heh, o, mesh onun üzerine devam olur. eder. Tamam. Peki hocam üç şart söylediniz de bozan hallerle alakalı. Bazı kodun kitaplarında da şey geçiyor. yani dördüncü bir hal daha var. Çorabın yırtılması diyor. Ha, şimdi oraya geleceğim ben Peki. oraya geleceğim. Estağfurullah. Yani oraya geleceğim derken bu burada olduğundan değil ama sorulacak şeylerden olduğunu. Şu tartışma var arkadaşlar. İnce çoraba mesela kimisi mes şartını koşmuştur. Kimisi de mesela Hanefiler, şu anki Hanefiler ee, diyorlar ki mesela e, mest üzerine mest olur. Onun dışında kalın ince çorap kabul etmiyorlar. Şafiler ise diyorlar ki kalın çorap üzerine mest olur kalın çorap ölçü bıraktı. bıraktığın zaman kabulsal çizmeyi bahsediyor yani. <gülüyor> Böyle duracak Peki diyor. Bu sebepler ne hocam? Bu iddiaları ne? İşte şimdi yapıyorlar? onları konuşuyoruz değil mi? Şimdi Subhanallah. Bir yolculukta bazı imam arkadaşlarla beraber sabah namazı için durduk. Ben abdest aldım ve ben meshedtim. Ben çorabım üzerine meshedtim. Bu imam arkadaşlardan birisi bana dedi ki Bu dedi, yanlış yapıyorsun dedi bana. Çorap yani. Ben dedim ki hayır doğru yapıyorum. Dedi ki yanlış yapıyorsun. Dedim ki doğru yapıyorum. İki üç defa. Sonra namazı kıldık. Çıktık. Dedim ki sen Hanefi değil misin? Dedi ki evet. Senin imamın bile böyle yapıyordu dedim. Senin imamın, İmam Ebu Hanife rahimahullah böyle yapıyordu. Özellikle son zamanda. Siz dedim, siz dedim, ona muhalefet ediyorsunuz ve Allah nasip eder İskenderun'a döndüğümüzde ben bunu size ispat edeceğim dedim. Ve geldim Vehbe Zuheylî'nin e, birinci cildinde bu mesele yazıyor. Mes meselesi. Meslere, mes çoraplara mes etme meselesi. Evinde misafirdik, hemen aklıma geldi. Dedim ki şu Vehbe Zuheylî'yi getirin oradan size bu konuyu göstereceğim. Kardeş gerek yok dedi. Sen haklısın dedi. Sen haklısın dedi. Ben baktım dedi. Niçin? Çünkü İmam Ebu Hanife rahimahullah ömrünün son dönemlerine yakın yani zamana kadar çorap üzerine mes edilmeyeceğini söylüyordu. İlla diyordu mest olacak. Yani mest yani deriden. Onun talebeleri kendisine hadis getirdiler. Bu konuyla alakalı hadisler getirdiler. Ve baktı ki dedi ki vallahi dedi bu hasen bir hadistir. Ve Dedi ki biraz sonra bir şey yapacağım dedi ve siz hayret edeceksiniz. Su istedi. Su getirildi kendisine. Abdest aldı ve abdest alır, alırken ayaklarında çoraplar vardı ve üzerini mes etti. Haber ve Ebuzeyd'iydi. Ve birçok yani kaynaklarında var. Bizzat Hanefilerin kaynaklarında. Ama orada da kalın diye geçiyor Ebuzeyd'de maalesef. Yok kalın. Kalın, kalın ibaresi var orada da. Tamam. Şimdi kalını kim getiriyor? İşte o o kalını iştihaden getiriyorlar. Yani delile dayalı değil ki bu. O kalına biz cevap veriyor. alimlerimiz cevap veriyor. Mesela İmam Abu Hanife buna e, ne yaptı? Mes etti. dedi ki bu benim şimdiye kadar yapmadığım bir şeydi. Ancak işte İmam ya e, Yakup e, bunlar bana getirdikleri bu delil hadisle ben bunun sünnette sabit olduğunu gördüm ve onunla amel ediyorum dedi. Hani dedik ya e, onlar sahih sünneti gördükleri zaman kendi görüşlerinden vazgeçerlerdi. Öyleydi bizim imamlarımız. İnat etmezlerdi. Ancak bugünkü Hanefiler maalesef imamlarını bu konuda ona tabi olmuyorlar. Hata yapıyorlar. Peki kalın çorap ince çorap meselesi. Arkadaşlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi imkansızlıklar içerisindeydi. Kalın, ince, bilmem ne çorap ya da böyle bir tercih hakları yoktu. Mesela gazvesi denilen gazvede çaputlar ayaklara sarılıyorken ve onlar mesh ediliyorken paramparça oluyordu yırtık pırtık. Kalını inceyi vazgeçti. Hani delik diyorlar ya, delik olsa delik olsa bile ilim ehlinin bu konudaki görüşü, racih olan görüş, yırtık olan, olana bile mesh edileceğidir. Çünkü bu ne kadar temizlik ifade eder? Teyemmüm. Hani diyorum ya bazı şeyler şeridir. Aynı Ali radıyallahu anh dediği gibi, yani bunu mantıkla izah edebilir misiniz? Elinizi toprağa vurdunuz, bu sizin için abdest oldu. Haydi bana ne neyin şartını getiriyorlar? Yani ne demek istiyorum burada? Aklen biz bunu bilemeyiz. Biz sadece teslim oluruz. Dolayısıyla aleyhissalatu vesselam, aleyhissalatu vesselam ve onun sahabesi böyle e, yırtık ayakkabılar Ayakkabı yırtık şey e, çorap yırtıksa ona meshedilebilir ama e, diyor, o parçalandı halinde yani. ayağından çıktı o ayrı bir şeydir. Yani yırtılırsa diyor. Ayağından çıktı şey çorabın yırtılırsa meshedilebilir. Yok var ya, onlar onlar deli iyi iyi kastediyorlar ya. hani şu parmak çıkıyor ya şuradan. De, hay, <gülüyor> diyor, diyor ki, e, delik, yani delik çoraba meshedilebilir diyor. Özellikle yazmış. tamam. E, Tam bu yırtılma'nın da... ölçüsü ne kardeşim ya? Yani Allah rızası için Aileşim yani. yani. Hay tamam yani o mest mest olmaktan çıktı manasındaysa doğru söylüyor. Ama bu yırtıldı benimki üstten yırtıldı yani ne yapacağım? Yani bunu bunu söylerken bilmiyorum ben e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmediği şartları getirmekten korkma, korkarım ben ya da korkulması gerektiğine inanıyorum. İşte yaptı. Ha işte yaptı dediğin gibi. E, ha ama ama nedir yani? Din kolaylıktır. Din kolaylıktır ve bu çoraplara mesh, edilmek, mesh edilmesi bizim akidemizdir. ehl sünnetin akidesidir. Bu konuda hiçbir ihtilaf eden yoktur. Rafıdiler dedik, çünkü vamsahû diyor ya orada meshedin. Rûs hüküm ve ercül Ey başlarınızı ve ayaklarım. Bunlar ne yapıyorlar? Çıplak ayağa mesh ediyorlar. Sırf ehl sünnete muhalefet etmek için. Hariciler kabul etmiyor. için? Biliyorsunuz onlar da aşırı gittikleri için. Aşırı gittikleri için büyük günah işleyeni kafir sayıyorlar. Dolayısıyla bu konuda yıkamayı takvaya uygun görüyorlar. Dolayısıyla bu ehli sünnetin yolu değildir. Allah'a çok şükür biz imkanlı kimseleriz. İmkanlı olduğumuz için çoraplarımız da düzgün, giydiğimiz de düzgün. Ancak bunu evrensel bir din anlayışında işlediğimiz zaman bazı toplumlar belki dediğimiz gibi çaput saracaklar. Belki yırtık olacak, belki bilmem ne olacak ama bu dinin nimetlerinden faydalanacak. Özellikle bir tane öyle bunu bir öğrencinin üniversitede ya da lisede bir örneğini düşünün. Nimet yavru için o pis laboratuvarda kapıp ayaklarını yıkaması. Tamam. Tamam. Mesela yok bir şey yok. Demin bir şey daha söyledik. İki çorabın üstüne meshedil edilirse dedik. Üsteğini çıkartmakla sonra abdest aldığında devam etse olurdu dedik, değil mi? Aa, mesela ayakkabının üzerine mes etti sonradan. Sonra ayakkabı, hani iki çorap değil, bir ayakkabı bir çorap olarak düşünün. Daha sonra bu ayakkabıyı çıkardı, mesdi, çorabıyla devam ettirebilir. Tamam mı? Ben onu işte. Evet. Ve hâzevallâhu âlem ve sallallâhu âle nebîne Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Sûbhâneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ent. Estâgfirüke ve etûbu ileyyik.